Adem aleyhisselam şecereyi memnu adam yani Allah memnun ettiği şecereden bundan yemedi demiş diye o şecereden yedi Adem aleyhisselam. Bunda büyük esrar ilahi vardır. Yedi yiyince sahr cenan baktı diye inin ihbatus badukur bir badına cennetten çıkıp dışarı. Haydi. Ben sana demedim mi yemeyin ki ağaçtan diye ne yedin? Rabbena azalam nezdde anladı Adem aleyhisselam unuturuldu yedi. Yahut da Adem biliyordu ki sül Muhammed Mustafa gelecek cenneti bir buğday tanesine sattı. Yine bir mana vermişler sırası yani söyleyeceğim ama. Aşka talip olmuşlar aşka. Şeytanda aşk yoktur. Meleklerde de aşk yoktur. Çünkü aşk Adem'e mahzun bir şeydir. Adem olan kişiye. Aşka talip oldu Adem Aleyhisselam. müzelem hem Hak buyurdu ki Adem peygambere. Ya Adem. Aşk göz yaşıdır halk sınısıdır. Cennette ise mahzun olmak, mükeddel olmak yoktur. Bunu haber alınca Adem Aleyhisselam kendisine unutturuldu ve şecerden yedi. İyince Fahruç dediler. Çık kalmışlar ya. ihbitu hubut et. Yani düşlemek demek manasına. In, i̇nmek manasına. Hemen hak tarafından unutturulduğunu bildiği halde, haken olduğunu anladığı halde Adem, Adem olduğu için o suçu kendi nefsine verdi. Rabbena zalemna enfüsenâ ve illem tegfirlenâ ve terhamnâ le min neminel khasirin dedi. Ya Rabbi ben sana karşı nefsime zulmettim. Hafı muhafet etmişsem ben huslanda kalmışlardan olurum dedi. İblis öyle demedi İblis. İblis agaveyten idi Hazreti Allah. Sen beni aldattın dedi. Sırrı fahş etti yani terbiyesiz, edepsiz. <gülüyor> Devlet-i sırrını fahş etti İblis. Adem suçu üzerine aldı. Adem oldu iş.